Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ses geliyor mu? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahi r-Rahmani r ve nasta'ainuh ve nasta'firuh ve billahi min ve min syyat a'malina. <Sessizlik> men yethel Allah ve men yudlil falahdiilah. Ve illallah la Ve neshadu anna Muhammadan abduhu ve rasuluh. Ama bazı innagal hadisi kitabı Allah Azze ve hayral heiyor Hedi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral Umuori muhtefatı ha ve külü muhtefetin bir ve külle birdatin valala ve külü zaaletin finler Allah Allaha ve Celelle izin verirse bugün inşallah tevazu ve bunun zıttı olan kibir konuları üzerinde daha önce Süleym bin Eğit el-Hilali'den tercüme ettiğim Tevazu isimli eserde yararlanarak sohbeti takip edeceğiz Tevazu kendini küçük görmek alçak gönüllülük demektir kelimenin aslı yere koymak yani küçültme yapmaktır Tevazu gösteren huşusu, huzuru Sakinliği iledir. Tevazu göstereni uzaktan gördüğünde yüksek dağlar gibi uzayan kibirliler arasında yere yapışacak zannedersin. Allah Azze ve Celle İsra suresinin 37. ayetinde şöyle buyurarak buna işarette bulunuyor. Yeryüzünde bübürlenerek dolaşma. Zira sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Şüphesiz tevazu pek çok hayrı kapsayan parlak bir ahlaktır. Hakka boyun eğmektir. Kızgın ve hoşnut olduğu hallerde Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu her şeyi kabul etmektir. Şefkatli ve yumuşak davranmaktır. Kendine kulların üzerinde bir kıymet vermemektir. İnsanların kendisine muhtaç olduğunu düşünmemektir. Tevazu Övülen ve yerilen olmak üzere iki kısımdır. Övülen tevazu kişinin Allah için tevazu göstermesi, kullara karşı büyüklenmeyi ve onları küçümsemeyi terk etmesidir. Yerilen, zemmedilen tevazu ise kişinin dünya için, dünyalık bir şey için tevazu göstermesidir. Bu yüzden akıl sahibi zemmedilmiş tevazunun bütün türlerini terk eder, övülen tevazunun ise hiçbir türünü bırakmaz. En büyük Rabbani ahlak ancak iki şartla sıhhatli olur. Bunlardan birincisi Allah için halis olmasıdır bu tevazunun. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kim Allah için tevazu gösterirse onu yükseltir buyurmuştur. i̇mam Müslim'in Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. İkinci şartı aksine güç getirme. Resulullah aleyhissalatu vesselam Tirmizi, Ahmet ve Hakimin müstedrekinde rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Kim gücü yettiği halde Allah için tevazu ile şöhret elbisesini terk ederse Allah onu mahlukatın başları üzerinden iman hullelerinden tercih ettiğini giymesi için çağırır. Tevazunun kısımlarından birinci kısmı Allah Azze ve Celle için tevazudur. Bu da iki kısımdır. Birincisi, kulun yapması gerekmeyen taatlerden işlediği zaman Rabbine tevazusu, ancak Mevla Azze ve yakınlık sebeplerini gözetmesi, böylece Allah'ın onu bununla faziletli kılmasıdır. Diğeri, kişinin işlediği günahları hatırladığında kendini küçük görmesi, bunu bilen kimse görmese de kendisinin taatinin az, kötülüklerinin çok olduğunu düşünmesidir. Allah Azze ve Celle'nin Enbiya Suresi 90. ayetindeki ''Bizim için boyun eğmişlerdi'' kavlinin tefsirinde İmam Mücahit, Allah rahmet eylesin, şöyle demiştir. Yani tevazu sahibi idiler. Tevazunun ikinci kısmı giyimde olanlıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'a tevazu için güç yetirebildiği elbiseyi terk ederse, Kıyamet günü Allah onu mahlukatının başları üzerinden dilediği iman hullesini giymeye çağırır. Az önce belirttiğimiz gibi bunu Tirmizi, Ahmet bin Hanbel e, ve Hakim Müstedrek'inde rivayet etmişlerdir. Üçüncü kısmı ilim ehlinin tevazusu. Alime güzel gördüğünde davayı, iddiayı terk etmesi, güzel görülen hususlarda övünmeyi terk etmesi gerekir. Ancak bunlara mecbur kalırsa o zaman Rabbinin nimetini Allah Azze ve Celle'ye şükür için anlatmış olur. Kişi gereksiz yere dava ortaya dökerse bu kınanmış bir husustur. İlim talibinin tevazusu, ilim taliplerinin tevazu göstermeleri gerekir. Zira onların ilmi bol olanı tevazu gösterenlerdir. Tıpkı alçak yerlerin en çok su toplayan yerler olması gibi. Tevazunun dereceleri vardır. Birincisi din için tevazu. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine boyun eğmek, ona teslim olmak ve itaat etmektir. Bunda da üç husus vardır. Bunlardan birincisi alimlere bulaşan dört itirazdan biri ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeylerden hiçbirine itiraz etmemektir. Bu dört şey akla uygun olma, kıyas, zevk yani keşif ve siyasettir. Vahyin naslarına karşı fasit akılları ve kesat görüşleriyle çekişe yüz çevirip sapmış kibirli kelamcıların işi bu bahsettiğimiz birinci husustur. Derler ki Akıl ile nakil çelişirse nakliyi bırakır, aklı öne alırız. Nakliyi ya bırakır terk ederiz ya da tevil ederiz derler. Bu cidaldendir ve Allah Azze ve Celle hakkında ilimsiz konuşmaktandır. Nitekim onlar bu usulü şeytanın Adem ve Havva'ya tuzak kurmasından önce kendisine tuzak kuran nefisten kapmışlardır. Nefis, şeytanın ve Adem'in zürriyetine tuzağını şöyle yapmıştı. Allah subhanehu ve Teala ona Adem'e secde ile emrine uymasını, itaat etmesini, böylece saadete, izzete, kurtuluşa ermesini emrettiğinde cahil ve zalim nefsi bunu çirkin gösterdi. Kusurlu bulduğu Adem'e secdeyi hazmedemedi. Kendisi ateşten, onun ise çamurdan yaratılmış olmasını öne sürdü. Ateşin çamurdan daha şerefli olduğunu, böylece ateşten yaratılanın çamurdan yaratılandan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Fazletli olanın kendisinden aşağı ve kusurlu olana boyun eğmesini sindiremedi. Nefsi bu hevesle ayaklanıp Adem'e hased etti. Rabbinin kendisine çeşitli kerametler ile özel bir mertebe verdiğini görüp kibirlendi ve Allah'ın düşmanlarından oldu. Şeytani aklı ile makul bulduğu şeylerle Rabbani Nass'a itiraz etti. Tıpkı dostlarının batıl ehlinin yaptıkları gibi. Alim ve hakim olan Allah Azze ve Celle, İsra suresinin 62. ayetinde şöyle haber veriyor bu duruma. Şeytan dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Evet, Araf suresinin 12. ayetinde böyle buyuruluyor. Allah'ın düşmanı böylece sarih, açık nas'tan uzaklaştı. Çirkin, kesat görüşünü kabul etti. Hikmetine akılların yol bulamadığı, alim ve hakim olan Allah'a bunun ardından itiraz etti. İsra suresinin 62. ayetinde belirtildiği gibi şöyle dedi. Şu benden üstün kıldığına da bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. Bu şeytani itirazın manası neden beni ondan üstün kılmadığını bana haber ver demektir. Yine bu itirazın altında onun yaptığı hikmet ile değil ve doğru da değildir. Akıl ve hikmet onun bana secde etmesini gerektirir. Zira üstün olan kendisinden daha üstün olanına boyun eğer ben hikmete muhalif olmadım düşüncesi vardır. Çürük delil ile kendisinden üstünlüğüne böylece delil getiriyor. Kendisinin yaratıldığı maddeyi Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı maddeden üstün görüyor. Bu şeytani düşünce sahibini secdeden çekindiriyor ve Rabbine isyan etmesine sebep oluyor. Büyüklük arzu ederken zayıflığını, düşüklüğünü ortaya koyuyor. Yükselmek isterken alçalıyor. İzzet isterken zillete düşüyor tatlısını isterken acısına düşüyor. Ona düşmanlıkta böyle azmetmeseydi bu duruma düşmezdi. Böylece kendi kendini aldatmış oluyor. Akıl sahibi nasıl böyle bir şeyi kabul edebilir? Allah'ın düşmanı bunu görünce vazgeçmek istemedi ve hatasından pişmandı olmadı. Cinlerden ve insanlardan dostlarına hakkı geçersiz saymalar için hüccetler telkin etti. Allah Azze ve Celle kitabında Keyf suresinin 56. ayetinde bunu şöyle haber veriyor. Kafir olanlar ise hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için batıl yolla mücadele ederler. Yine Mü'min suresinin 5. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Lakin bu şeytani hüccetler Allah azze ve celle'nin katında geçersizdir. Şura suresinin 16. ayetinde Daveti kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında boştur. Lakin insan çoğu zaman nefsini unutuyor, onun kendi başına kayım olamayan zayıf bir mahluk olduğunu unutuyor, bübürlenerek şişiyor, çalım satıyor, göğsündeki kibirle büyükleniyor, kibir ile helak olmuş olan şeytanın temin ettiği kibre düşüyor, sonra şeytan Adem oğluna musallat olmuş, onu, ona çeşitli yönlerden geliyor. Bunun için... Onu Allah'ın ayetleriyle mücadele eder ve kibirlenir halde görürsün. O görünüşte selim fıtrattan ibret almış diliyle konuşur, münakaşa ettiğini zanneder. Zira razı olmamıştır ve mücadele eder. Yardım istemez. Keşke cidali il ilimden, marifetten ve yakinden alsaydı. Lakin cidali ilimsizdir. Cidal delil olmadan büyüklenmektir. Cidal şeytana uymaktan kaynaklanan sapıklıktır. Allah Azze ve Celle Haç suresinin 3-4. ayetlerinde şöyle buyuruyor. İnsanlardan bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan bir takım kimseler vardır. Onun yani şeytanın hakkında şöyle yazılmıştır. Kim onu yoldaş edinirse bilsin ki kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Allah kullarının göğsüne yerleşip sahibini cedelleşmeye sevk eden, ilimsiz, hidayetsiz ve nurlu kitabı olmayan cidale sevk eden kibri görücüdür. Halbuki kibriya yalnız Allah'a aittir. Kibir hakikatten daha büyük olmayan şeyle büyüklenmek, hacminden daha büyük olanı almak, gerçekte layık olmadığına sahip olduğunu iddia etmektir. Bunda delili dayanacağı bir hücceti yoktur. O yalnızca kibirdir. Semih ve basir olan Allah Azze ve Celle Mü'min suresinin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 Yakine ulaşması için kibre götüren sebeplerden kul Allah'a sığınarak iltica etmelidir. Bunun için bu burun büyüklüğünden ve kendini beğenmişlikten bir telafidir. Allah Azze ve Celle insanlardan bazısı bir bilgisi, bir rehberi ve vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde sırf Allah yolundan saptırmak için yanına eğip bükerek Kibir ve azamet içinde Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günde ise ona can yakıcı azabı tattıracağız. İşte bu önceden yapıp ettiklerin yüzündendir denilir. Elbette Allah kullarına haksızlık edici değildir buyurulmuştur. Haç suresinin 8-10. ayetlerinde. Bu kibir kontrol altına alınması ve kırılması zaruri olan, Sapıcı ve saptırıcı bir haslettir. Ayette geçen rezillik kibrin karşılığıdır. Allah'a yemin olsun ki kibir sahipleri kendini beğenmişler, sapmış ve saptırıcılar bu mikroplu çamurda bozulmuş sahte böbürlenmeyi kırmadıkça onları bu rezillik bırakmayacaktır. Kibrin tamamı sahibini ve etrafındaki insanları şaşırtır. O içinde bulunduğu göğüse sıkıntı verir. O, kendisinden Allah'a sığınmaya layık bir kötülüktür. Böylece göğüs tevazu ile dolar ve alemlerin Rabbi olan Allah'a boyun eğer. İkincisi, fıkıh ile kibirlenenler içindir. Onlar derler ki, naslar ile kıyas ve rey çelişirse, kıyası öne alırız, başka şeye bakmayız. Üçüncüsü, sapıtmış tasavvufçuların kibirlenenleri, onların katında zevk ile, keşif ile, Rivayet edilen hadisler çelişirse, onlar zevk ve hali hadislerin önüne alırlar ve e, ilgili hadislere itibar etmezler. Dördüncüsü, sapıtmış zalim idareci ve devlet yöneticilerinin kibirlenmesi. Onların yanında şeriat ile siyaset çelişirse, siyaseti öne alırlar, şeriat hükümlerine iltifat etmezler. İşte bu dört kısım kibir ehlidir, tevazu ise bunların tamamından kurtulmaktır. Tevazunun derecelerinden bir değeri, dinin delillerinden hiçbirisini itham etmemektir. Delilin fasit olduğunu, eksik olduğunu, kusurlu olduğunu veya başka bir şeyin ondan üstün olduğunu zannederek itham etmemek gerekir. Bunlardan biri, kendisinde ortaya çıkan kimse kendi anlayışını itham etmeli. Bunu anlayış kapasitesinin bir afeti ve belası olarak bilmelidir. Birisi dinin delilini itham ederse ancak aklının bozukluğundan itham etmiştir. Aklının ve zihninin ahmaklığındandır bu. Hasta zihninden bir afettir, delille dayalı bir şey değildir. Dinin delillerinden sana müşkil gelen ve anlayışına uzak bir delil gördüğünde bil ki şüphesiz o azameti ve şerefi sebebiyle sana güç gelmektedir. Altında ilim hazinelerinden bir hazine vardır. Ona anahtarı ile gelmemişsindir ve ona doğruluk, ihlas, kalpleri evirip çeviren Allah'a boyun eğme gibi yollardan birini tutmadan varmışsındır. Zira şüphesiz zihnini arındıran sebeplere tutunmamışsın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna doğruluk ile yönelmek gibi kalbini temizleyen, temizleyen sebepleri almadan bu hazinenin sana kolaylaşmasını istemişsindir. Bu nefis hakkındadır, kişinin kendisi hakkındadır başkalarının nispetine gelince vahyin nasları üzerine görüşte bulunan şahısları itham etmek nasları reddetmekten daha layıktır. Eğer böyle yapılmazsa bir şey üzerinde bulunulmamış olur. Bir delil üzerinde bulunulmamış olacaktır. Bu hususta alimler arasında bir ihtilaf yoktur. Üçüncü husus batınlıyla, zahiriyle, diliyle ve fiiliye fiilleriyle Nas'a muhalefete yol bulamamaz, bulmamaz. Böyle bir e, muhalefetin bulunmamaz. Tabi olunan zatın, şeyhin, taklit ettiği kimsenin sözüyle, görüşüyle, onun aklıyla, keşfiyle, siyasetiyle Nas'a yani kitap ve sünnete muhalif olan Allah katında mazur olsaydı bile, ki asla mazur değildir, mazur olsaydı bile sözü vahyin Nas'larına muhalif olmaya Allah katında Rasulü, melekleri ve mümin kulları Mazur olmaya layık olurdu Ne şaşırtıcıdır ki Naslara muhalefet edenler ona muhalefet Etmeye taklit tevil Gibi şeylerle mazeret bulmaya batıl Olarak koşturunca nasıl olur da Kendilerinin ve şeyhlerinin sözlerini Naslara uydurmak için özür dilemeyi Zor görüyor, görüyorlar Nasıl onun için Tuzak kuruyor kötülüklerine Gayret ediyorlar onu yüceltiyorlar Onu günahkarlardan daha kötü Bir hale getiriyorlar Hastalıklarıyla, hastalıklarıyla ona atıyor ve saklanarak ayrılıyorlar. Musibetleriyle onu taşlıyorlar ve tabi olduklarına sığınarak yüceltiyorlar ve onlara saygı gösteriyorlar. Mütevazi kul için bu derece şeytandan ve sapıklıktan kurtuluşu öğrenmedikçe sahip olmaz. Bu ancak basirettedir. Basireti olmayan ise dünyada sapıklık ehlinden ve ahirette de bedbahtlardandır. Bu basiret Hakkın alametlerine ve delillerine bakmaya devam edenler için Allah'ın nurudur. Allah için hevasını terk edeni Allah, hak ile batılı ayırt edebileceği bir furkan ile rızıklandırır. Kulun basireti parlayınca ona ilim üzerinde sağlamlık hası olur. Şüphesiz o nübüvvet nurundan alınmadır. O zaman sözünün, amelinin ve halinin düzgün olması gerekir. Zira ona Allah'ın hücceti beyan olmuş, ilimlerinden müşkil geleni olunmuştur. Halk için tevazu, Allah'ın kendisine kul olarak razı olduğu Müslüman kardeşinden senin de razı olmandır. Düşmanın için hakkı reddetmemendir. Özür dileyenin mazeretini kabul etmendir. Birincisi, Allah Azze ve Celle Müslüman kardeşinden kul olarak razı olmuşsa sen kardeş olarak ona razı olmaz mısın? Hak Mevla'nın razı olduğu kardeşinden senin razı olmaman kibrin ta kendisidir. Ve kulun kendisi gibi bir kula karşı kibirlenmesinden daha çirkini, kardeşinden razı olmuyor fakat Efendisi onun kulluğundan razı oluyor. Böylesi bir durumdur. Bundan şu anlaşılıyor. Efendisine kulluk ile razı olmayan kibirlidir. Öyleyse onun kulluğu onun kulundan kardeş olarak razı olmayı gerektirir. Nitekim Allah Teala kitabının pek çok yerinde, müminlerin kardeşliğini takdir etmiştir. Hücurat suresi 10. ayetinde ancak müminler kardeştir buyurmuştur. Ali İmran suresinin 103. ayetinde o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz buyurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna <gülüyor> işaret ederek Müslüman Müslüman'ın kardeşidir buyurmuş. Yine e, bu Buhari'nin rivayetidir. İbn-i Ömer Müslümin ee, Ebu Hureyir Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez yardımsız bırakmaz ve onu küçük görmez buyrulmuştur sevdiğin ve sevmediğinden hakkı kabul etmen gerekir hakkı düşmanından da olsa kabul etmen gerekir dostundan kabul ettiğin gibi eğer sen onun hakkını iade etmezsen peki o nasıl senden gelen hakkı kabul etsin tevazunun hakikati o sana O'ndan kabul ettiğin hak ile gelirse şayet O'na eda edeceğin hak da üzerindeyse O'nun düşmanlığı seni O'nun hakkını kabulden ve O'na O'nun hakkını vermekten alıkoymaz. Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 8. Ayetinde Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin, adaletli olun bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının, Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu üç şey kurtarıcıdır. Gizlide ve açıkta Allah'tan korkmak, fakirlikte ve zenginlikte iktisadlı olmak, kızgınlıkta ve hoşnutlukta adil davranmak. Sana kötülük edip de Kötülüğünden dolayı mazeret belirtip senden özür dileyenin mazeretini kabul etmen tevazunun gereğidir. Mazereti ister gerçek olsun ister olmasın fark etmez. İşin iç yüzünü Allah'a bırak mazeretinde bir e, düzensizlik görürsen üzerinde durma e, buna da zaten gerek yok. De ki işin bir şeyin olmasına hükmederse muhakkak o olur takdir edilenden kaçış yoktur dedikleri kabilden olması mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mü'min güzel ahlakından dolayı aldanır, facir ise şerefsizliğinden dolayı aldatır buyurmuştur. İmam Buhari bunu Edebül Müfred isimli eserinde Ebu Davud Tirmizi Sünenlerinde ve Hakim Müstedrekinde rivayet etmiştir. Bu hadisteki aldanma, itaatkarlığı ve yumuşaklığı, aklının şerre alışkın olmaması, onu araştırmayı terk etmesi sebebiyledir. Bu cahillikten değil, güzel ahlakından dolayıdır. Şüphesiz tevazu kulu yükselten bir haslettir. Akıl sahibinin tevazuya devam etmesi, kibirden uzak durması gerekir. Şayet tevazuda güzelleştiren bir haslet olmasaydı, kişi tevazuyu artırdıkça yükselmeye devam ederdi. Şüphesiz bu başkasıyla karşı karşıya olmaması için gereklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka malı eksiltmez, Allah kulunun affetmesiyle ancak onun izzetini artırır. Bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir buyurmuştur. Daha önce belirttiğimiz gibi bunu İmam Müslim, Darimi ve Ahmet bin Hanbel e, Müslendir rivayet etmiştir. Bu yüzden tevazu sahibi bir kul insanların kalbinde e, büyük bir yere sahiptir. Zira Allah onu insanlar arasında yükseltmiş, onun için onlar arasında doğru dil kılmıştır. Bu müminin peşin müjdesidir. Allah onu ahirette insan kalbinin düşünemeyeceği nimetlerle nimetlendirecektir. Tevazu kulun gemini yükseltir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Hiçbir Ademoğlu yoktur ki başındaki gemi meleğin elinde olmasın. Tevazu gösterirse meleğine gemini yükselt denilir. Kibirlenirse gemini alçalt denilir. Burada Kast edilen aziz kılınmasına delildir. Zira başını eğdiren zillet sıfatıdır. Bu hadiste latif bir mana daha görülüyor. Şüphesiz tevazu kulun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ilim ve hidayetten faydalanma sebebidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayet yeryüzüne düşen bereketli yağmur gibidir. O yerden bazı hoş ve güzel arazidir ki suyu kabul etmiş ve birçok nebat yeşertmiştir. Yine bu güzel yerlerden bir kısmı suyu tutup içine almayan sert bir arazidir ki Allah o araziyle insanları faydalandırmış. Bundan böyle insanlar ondan içmişler, arazilerine ekip sulamışlardır. İkincisi yine aynı yağmurun isabet ettiği yerden başka düz ve kaypak olup, suyu tutmayan ve ot yeşertmeyen arazidir. İlim ve hidayeti kabul eden ve Allah'ın dininde fakih olan, Allah'ın beni göndermiş olduğu hidayet ve ilimden faydalanan, bilen ve öğreten insanlardır. İkinci misal, dinlemeye kulak vermeyen, ilim ve hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Evet, bunu Buhari ve Müslim, Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh'den etmişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hidayet ve ilimden yüz çeviren, Böylece başını yükseltmeyeni nasıl da tarif ediyor. Bu az önceki hadiste geçen kibirlinin sıfatıdır. Buradan anlaşılmış oluyor ki kişinin hidayet ve ilimden faydalanmasını göğüste yerleşen kibir önlemektedir. Az sonra Allah Azze Celle'ye izin verirse e, kibirden de detaylı olarak bahsedeceğiz. Tevazu selamet kazandırır, ülfet meydana getirir, kiini yok eder ve uzaklığı giderir. Allah Resulü Aleyhisselatü i̇mam Müslim'in İyaz bin Himar radıyallahu anh'den rivayet etti i Şerif'te şüphesiz Allah bana tevazu göstermenizi ta ki kimsenin kimseye övünmemesini ve zulmetmemesini vahyetti buyurmuştur. Tevazuyu gösteren alametlere gelince birincisi hak için boyun eğmektir. Hak Hak söz sahibi ve atağı, yalancı nefislerin meylinde ikrar etmeyeceği ataktır. Onu kibriyle hakka saldırır bir şekilde görürsün. Batıl hareketiyle e, hakkı zail etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için tevazunun aklının alameti, kulun hakkın hamlesine boyun eğmesidir. Ona karşılık vermemesi, hakkın üstünlüğünü kabul etmesi, onun delillerine boyun eğmesi onun taatine girmesidir. Hak onda efendinin kölesi üzerinde tasarruf sahibi olması gibi tasarruf edicidir. Bu kulda tevazu ahlakını meydana getirir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kibir, hakka karşı taşkınlık etmek ve insanları küçük görmektir. Buyurmuştur. Bunu İmam Müslim ve başka muaddisler i̇bn Mesud Radiyallahu Anh'den rivayet ediyorlar. Kibir hakkı inkar ile karşı çıkmak olduğuna göre tevazu Hakka boyun eğmek, hakkın hamlesine inkiyat etmek demektir. Tevazunun bir diğer alameti insanlara saygıdır. Akıl sahibi kendisinden büyük gördüğün zaman tevazu gösterir ve şöyle der. O İslam'da benden öndedir. Kendisinden küçük birini gördüğünde ona da tevazu gösterir ve benim günahım ondan çoktur der. Kendisi gibi olanı gördüğünde onu kardeş edinir ve Peki kişi kardeşine karşı kibirlenmeyi nasıl güzel görebilir? Hiç kimseyi küçük görmesi yakışmaz. Zira tevazu sahibi olan kul kendisine insanlar üzerinde bir değer vermez. Kimsenin kendisine dinde ve dünyada muhtaç olduğunu düşünmez. Kul nefsine kibrin hükmetmesi dışında tevazuyu terk etmez. Ancak nefsine uyduğunda insanlara karşı kibirlenir. Bunun için az önce geçen hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kibri ...insanları küçük görmek olarak açıklamıştır. Yani onları aşağılamak... ...hakir görmektir. Anlaşıldı ki tevazu... ...insanlara saygı göstermek... ...onların menzilesine tenazül etmektir. Bir diğer alamet... ...yürüyüşte orta yolu tutmaktır. Allah Azze ve Celle... ...Furkan Suresinin 63. ayetinde... ...Rahman'ın kulları ise... ...öyle kimselerdir ki... ...yeryüzünde tevazu içinde yürürler buyurmuştur. Yani kibirle, gururla değil... Huzur, vakar ve tevazu ile yürürler. Zira şüphesiz onlar yeryüzünde telaşsız, kendilerini zorlamadan, yapmacıklık olmadan yürürler. Onda büyüklenme, kibirli tavır takınma, iddia, şişinme yoktur. Her hareketi ibretli gibidir, sallanmaz. Hislerinin meyli ile çarpışır, nefsi kötü sıfatlarından ayırıp itminan ile yürür. Yürüyüşünde kötü istekleri güzelce tatmin olmuş, orta yolu tutmuş, vakar, sükunet... Ciddiyet ve kuvvetle doldurmuştur onu. Yürüyüşte orta yollu olmanın manası başı ölü gibi eğerek yürümek, harap halde, göçmüş halde yürümek değildir. Bazı insanların takvalı, vera sahibi salihler gibi görmek isteyerek yaptıkları e, böyle yapmacık hareketler değildir kastedilen. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en takvalısı ve Allah'ı en iyi bilen olduğu halde bunların hiçbirini yapmazdı i̇bn Kayyim el-Cevziye, Allah kendisine rahmet eylesin, Zadul Mead isimli eserinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşünü şöyle anlatıyor. Yürürken vücudu dik yürürdü. En hızlı, en sakin ve en güzel yürüyen insan o idi. Ebu Hüreyre radiyallahu anh diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel bir şey görmedim. Sanki güneş yüzünde akardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha hızlı yürüyen bir kimse de görmedim. Sanki yer ayaklarının altında dürülürdü. Aldırmadan yürür gider, biz ise ona yetişmek için kendimizi zorlardık. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh de şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yokuştan aşağı inercesine vücudu dik vaziyette yürürdü. Yine bir keresinde şöyle demiştir. Yürüdüğü zaman takallu ederdi. Takallu yokuştan inen biri gibi... ''Tamamen yerden yukarı doğrulmak demektir ki bu yürüyüş azim, himmet ve şecaat sahiplerinin yürüyüşüdür. Yine bu en mutedil, organlar için en rahat ve hafif meşrep, zebun ve ölüme benzer tür yürüyüşlerden en uzak olan yürüyüş şeklidir. Zira yürüyen kimse ya ölü gibi yürür, sanki yüklenilmez odun gibi tek bir stilde gider ki bu kötü, çirkin bir yürüyüş şeklidir ya da densiz deve gibi bir oyana bir bu yana çalkalanarak yürür. Bu da kötü bir yürüyüş şeklidir.'' Ya da ağırbaşlı yürür. Bu son yürüyüş şekli kitabında anlattığı üzere Rahman'ın has kullarının yürüyüş şeklidir. Allah Azze ve Celle Furkan suresinin 63. ayetinde Rahman'ın kulları yeryüzünde ağırbaşlı yürürler buyurmuştur. Seleften pek çoğu bu ayeti tefsir ederken onlar kibirli ve ölü gibi değil sekinet ve vakarla yürürler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüdür dediler. Bu şekil yürümekle birlikte yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki yokuştan iniyormuş ve adeta yer ayaklarının altında dürülüyormuşçasına bir şekildedir. Hatta öyle ki onunla beraber yürüyen kişi kendisini zorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise aldırmazdı. Bu da iki şeyi gösterir. Onun yürüyüşü ne ölü gibi ne de zebundu. Aksine onunki en mutedil yürüyüştü. Bir diğer tevazu alameti kanatları indirmek ve uysallıktır. Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 54. Ayetinde Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse Allah onun yerine kendisinin onları sevdiği onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü kafirlere karşı güçlü ve onurlu Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir buyurmuştur. Yine Şuara suresinin 215. ayetinde Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir buyurmuştur. Tevazuyu sağlayan sebepler e, Bunlardan birincisi insanın aslını düşünmesidir. İnsan nefsini tanırsa onun rezillerin en rezili olduğunu bilir. Varlığının aslına Adem'in topraktan olduktan sonra Bevlin çıktığı yerden çıkan bir nutfe, sonra kan pıhtısı, sonra bir çiğnem et parçası oluşu, sonra zikredilen hale gelmesi, işitmez ve görmez iken hiçbir şeye malik değil iken ve bu hale gelmesini, hayatından önce ölümünün başlamış olduğunu, kuvvetinden önce zayıflığını, zenginliğinden önce fakirliğini bir düşünse ona yeter. Allah subhanehu ve teala şu kavliyle buna işaret ediyor. Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden yarattı ona şekil verdi. Âl-i 18-19. ayetleri. Sonra 20. ayetinde şöyle devam ediyor. Sonra ona yola yolu kolaylaştırdı. İnsan suresinin 2. ayetinde de onu iştir ve görür kıldık buyuruyor. Nitekim Allah onu ölümünden sonra canlandırmış, en güzel surette şekil vermiş ve dünyaya çıkarmış, doyurmuş, içirmiş, giydirmiş, yol göstermiş ve kuvvetlendirmiştir. Başlangıcı böyle olan nasıl kibir ve kibirle övünüp ki böbürlenebilir. İbni Hibban Allah rahmet eylesin Ravlatul Ukala ve Nuzuhedul Fudala isimli eserinde şöyle diyor Atılan bir nutfeden yaratılan sonra kirli bir cifeye dönecek olan ve bu ikisi arasında atık taşıyıcısı olan nasıl tevazu göstermez? Tevazuyu sağlayan bir diğer sebep insanın haddini bilmesidir. Allah Azze ve Celle İsra suresinin 37. ayetinde Yeryüzünde bübürlenerek dolaşma. Zira sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Allame Muhammed Emin Eşyankati Adwaul Beyan isimli tefsirinde şöyle diyor: Sen ey kandıran kibir sahibi, zayıf, hakir, aciz, iki ölüm arasında hapis olan, sen onda bir tesir yapmaktan acizsin. Altında olan yeryüzüne hiçbir şey yapmaya gücün yetmez üzerinde olan yüksek dağlara ulaşamazsın. Haddini bil, kibirlenme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme demektir. İyi bilmek gerekir ki zahiri edepler batının alametleridir. Azaların hareketleri düşüncelerin sonucudur. Ameller ahlakın neticeleridir. Edepler kabiliyetlerin geliştirilmesidir. Kalbin sırları kalbin sırları fiillerin ölçütleri ölçütleriyle kaynaklarıdır. Sırların nurları dışa yansıyan, onu süsleyen ve donatandır. Kimin kalbi itaat ederse organları da itaat eder. Kim göğsünü ilahi nurlarla doldurursa dışına nebevi edeplerin güzellikleri taşar. Bunun için kim kalbini kibirden temizlemek istiyorsa Tevazu ahlakıyla amel etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına en güzel örnek olduğu gözüyle baksın. Nitekim Allah azze ve celle onun ahlakından kemale erdirmiş olduğunu şu şekilde överek anlatıyor. Şüphesiz sen muhakkak yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayetinde. Bağışlayan ve sonra öven Allah'ı noksanlardan tenzih ederim. İşte şu onun tevazunun güzelliğindendir. Ömer bin El-Hattab radiyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Beni Hristiyanların Meryem oğlunu aşırı övdüğü gibi övmeyin. Şüphesiz ben kulum. Siz de Allah'ın kulu ve Resulü deyin. İmam Buhari rivayet etmiştir bunu. Yine Buhari'nin ve Müslümin rivayet etmiş oldukları Enes radiyallahu anh'den gelen diğer bir rivayette Medineli cariyelerden bir cariye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutsa Onunla istediği yere kadar giderdi. Yine Enes radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhını arpa karşılığında rehin vermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arpa ekmeği ve kokusu bozulmuş yemek ile gittim. Nitekim ben onu şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin sabah akşam bir ölçekten başka bir şeyleri bulunmazdı. Halbuki onlar dokuz haneden ibaret ediler. Evet. Bunu da Buhari rivayet etmiştir. Esvet şöyle anlatıyor. Ayşe radiyallahu anhaya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde ne yaptığını sordum. Dedi ki ehlinin işlerine ailesinin işlerine yardım ederdi. Namaz vakti gelince namaza çıkardı. Bunu da İmam Buhari rivayet etmiştir. Evet. Tevazunun zıttı kibirdir. Kibir nefsi Hakkın ve halkın üzerinde görmektir. Kibir sahibi kemal sıfatlarında kendisini başkalarından üstün görür. Zira insan kendine büyüklük gördüğünde başkalarını küçük ve hakir görür. O hakka kendi menzilesini yıkan, alçaltan olarak bakar. Halka da cahil ve hakir mahluklar olarak bakar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kibri, Kibir hakka karşı taşkınlık yapmak ve insanları küçümsemektir buyurarak tarif etmiştir. İşte bununla kibir ucuptan ayrılmış oluyor. Zira ucup haksız iddiada bulunmaktır. Şayet tek bir insan yaratılması takdir edilse onun kendisi olduğunu düşünmektir. Kendisiyle beraber başkasını düşünüp kendini ondan üstün görmedikçe kibir sahibi olmaz. Ucup sahibidir o kimse. Kibrin sebeplerinden birincisi ucuptur. İnsan kendini beğenmedikçe, kendini başkalarından üstün görmedikçe kibirlenmez. Kendini üstün görende kibir meydana gelir. Kendini beğenmişlik yani ucup helak edicidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu üç şey helak edicidir: boyun eğdiren cimrilik, tabi olunan heva ve kişinin kendini beğenmesi buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine adamın biri İki havalı elbise içinde kendini beğendi ve Allah onu yerin dibine batırdı. O kimse kıyamet gününe kadar ızdırapla batmaya devam ediyor. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Kibrin diğer bir sebebi halkı küçümsemektir. İnsanları hakir görmeyen kimse onlara karşı kibirlenmez de. Allah'ın iman ile şereflendirip de tuğyan eden kimseye bu hakirlik yeter. Bu daha önce tevazuya alamet olan şeyler hususunda bahsettiğimiz bir konu. Bir diğer kibir sebebi yüksekliği sevmektir. Nefis üstünlüğü kendi cinsine karşı yüksek olmayı sever. Kibir de bundan doğar. Ses mi kesiliyor? Şu anda iyi mi ses? Evet, kim Kur'an'ı iyi düşünürse her kavmin kibirlilerinin ellerinin zor işlerle dolmuş olduğunu bulur. Tamam inşallah, Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle, Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud hakkında şöyle buyurmuştur. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görülen müminlere dediler ki,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 A'raf suresinin 75 ile 76. ayetlerinde anlatılır bu. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Şuayb aleyhisselam'ın kavminden şu şekilde haber veriliyor. Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki: "Ey Şuayb, seni ve seninle beraber insanları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız veya dinimize döneceksiniz." Şuayb istemesek de mi dedi? Bu da A'raf suresinin 88. ayetinde bildiriliyor. Bu hususta ayetler çoktur. Akıl sahibi, devamlı, kalıcı olan ve Allah'ın rızasının bulunduğu üstünlük için yarışır. Gelip geçici, fani olan ve Allah'ın gazabının bulunduğu üstünlükten yüz çevirir. Zira onda kulun düşüşü, meşguliyet, Allah'tan uzaklaşma, ondan tard edilmek vardır ve bu yerilmiş bir üstünlüktür. Haddi aşmaktır ve yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamaktır. Allah Azze ve Celle Kasas suresinin 83. ayetinde işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir buyrulmuştur. İlk üstünlüğe gelince yani Allah'ın rızasının bulunduğu üstünlük bunun için gayret etmek övülmüştür. Allah azze ve celle Mutaffifin suresinin 26. ayetinde işte yarışanlar ancak bunda yarışsınlar buyuruyor. Bunda ahirette kalıcı dereceleri olan Yarışı meşru kılan, onda üstün bir yer talebi için yarışı meşru kılan, onun sebeplerine sarılmada gayret göstermeyi meşru kılan, insanın yükseğine gücü yeterken aşağısına kanaat etmediği dereceler vardır. Bir diğer sebep, hevaya uymaktır. Kibir, hevaya uymaktan kaynaklanır. Zira heva, yeryüzünde üstünlük ve şeref taslamaya çağırır. Allah Azze ve Celle... Bakara suresinin 87. ayetinde Mealen şöyle buyurmuştur. Ne var ki gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz buyurmuştur. Ey göğsünü tevazunun soğukluğu ile ferahlatan kul bil ki kibrin afeti büyüktür. Onda seçkinler helak olmuş, alimlerden abidlerden, Zahitlerden ondan kurtulanı çok az olmuştur. Bu kendisiyle Allah Azze ve Celle'ye ilk isyan edilen husustur. Kibir. Nitekim lanetli iblisin Allah Azze ve Celle'ye isyan ettiği ilk günah kibir olmuştur. Kendi yandaşlarına da onu emretmiştir. Onlara miktarlarına göre delil taşımıştır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 34. ayetinde Hani biz meleklere ve cinlere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu buyurulur. Kibir şirke yakındır ve onun sebebidir. Bunun için Allah subhanehu yüce kitabında küfür ve şirki birbirine bağlamıştır. Sa'd suresinin 73 ve 74. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Bunun üzerine meleklerin hepsi secdettiler ancak iblis kibirlendi ve kafirlerden oldu. Yine Zümer suresinin 59. ayetinde, evet, nitekim sana ayetlerimiz gelmişti ve sen onları yalanladın ve kibirlendin. Böylece kafirlerden oldun buyrulmuştur. Kim hakka boyun eğmekten kibirlenirse, isterse kendisinden küçük biri veya sevmediği, düşmanın düşmanının eliyle gelen bir hak olsun, onun kibri ancak Allah'adır. Zira o hak Allah'tır. Onun kelamı haktır, dini haktır. Hak onun sıfatıdır. Ondandır ve onun içindir. Kul onu reddedince kabul etmekten kibirlenirse ancak Allah'a reddetmiş, ona karşı kibirlenmiş olur. Kim de Allah'a karşı kibirlenirse Allah onu rezil rüsvay eder, aşağılar, küçültür ve hakir kılar. Cehennem kibirlilerin yurdudur. Bunun için Allah Azze ve Celle Cehennemi kibir sahiplerinin evi kılmıştır. Mü'min suresinin 76. ayeti ve Zümer suresinin 72. ayetlerinde belirtildiği gibi. içinde ebediyen kalıcı kimseler olarak cehennemin kapılarından girin denilir. Artık kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Kibir sahipleri cehennemin sakinleri ve oranın halkıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet bin Hambel ve Hakim'in müstedrekinde rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Cehennem ehli her kaba saba konuşan, mal toplayıp meneden kibir sahipleridir. Cennet ehli ise mağlup zayıflardır. Onlar orada azabın çeşitlisini tadarlar. Zillet onları her taraftan kuşatır, cehennem ehlinin irinlerini içerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Buhani'nin Edebül Müfredde, Tirmizi'nin Sünen'inde ve Ahmed'in e, Müsned'inde rivayet etmiş olduğu hasen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: Kibir sahipleri kıyamet gününde insan suretinde zerreler olarak haş olurlar. Zillet onları her taraftan kuşatır. Cehennemde bu listelenen hapise sürülürler. Ateş onları sarar ve cehennem ehlinin tıynetül habal denilen irinlerinden içerler. Bundan Allah'a sığınırız. Kibir cennete karşı bir perdedir. Bunun için Allah Subhanahu iblisi cennetten kovmuştur. A'raf suresinin 13. ayetinde belirttiği gibi haydi hemen in oradan. Orada yani cennette kibirlenmek haddine düşmez buyurmuştur. Kibir ancak cennete engel oluşturur. Zira o kul ile müminlerin ahlakını ayırır. Kendi için sevdiği hayrı müminler için de sevmesine mani olur. Tevazu göstermeye güç getiremez Hasedi bırakamaz kiini, kızgınlığı, gazabı terk edemez Kinini, öfkesini yutamaz Nasihatı kabul edemez insanları küçümsemekten kurtulamaz Onların gıybetini eder Kötülenmiş bütün huylara da düçar olur Allah Azze ve Celle kibirlenenleri sevmez Sıfatı bu olan Allah'ın lanetine layık olur Kul Allah'ın rahmeti ile ferahlar Allah ise ona gazap eder ve bu kibirli kimseyi sevmez. Nahil Suresi'nin 22-23. ayetlerinde Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur: "Fakat ahirete iman etmeyenlerin kalpleri inkarcıdır ve onlar büyüklük taslayan kimselerdir. Hiç şüphe yok ki Allah elbette elbette onlar neyi gizler ve neyi açıklar açıklarlarsa bilir. Doğrusu o büyüklük taslayanları sevmez." Yine kibir kötü akibete bir sebeptir. Kötü sona sebeptir. Bunun için Allah kibir ve zorbalık ehlinin kalplerinin mühürlendiğini e, bu yüzden iman onların iman etmeyeceklerini haber veriyor. Mümin suresinin 35. ayetinde işte Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini böyle mühürler buyurmuştur. Kibir Allah'ın ayetlerinden uzaklaşma sebebidir. Kibir sahibi kesin delillerle İbretle konuşan Allah'ın Ayetlerini görmez. Zira kibir Onun gözlerine perde olmuş. Kendinden Başkasını görmez. Ancak kendisini Düşünür. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 146. ayetinde Yeryüzünde haksız yere Kibirlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım Buyurmuştur. Kibir günahların en büyüklerindendir. Kim bu tehlikeye düşerse En büyük günahı işlemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. Şayet sizler Günah işlememişseniz sizin için şüphesiz bundan daha büyüğünden korkarım. O da ucuptur. Yani kendini beğenmektir. Allah Resulü bunu iki sefer tekrar etti. Hafız Elbani, Silisletü Sahiha isimli eserinde bunun hasen bir hadis olduğunu beyan ediyor. Kibrin kapıları vardır. Bunlardan birincisi, Hakk'a karşı kibirlenmektir. Kibrin kapılarının kötülüğünden, Birisi ilimden faydalanmaya, hakkı kabul edip ona boyun eğmeye mani olmasıdır. Kibir sahibi için marifet hasıl olmuş, lakin nefsi hakka boyun eğmez, ondan faydalanmasından yüz çevirir. Allah Azze ve Celle, Firavun kavminden haber vererek şöyle buyuruyor, Nemil Suresinin 14. ayetinde. ''Kendileri de bunlara, mucizelerimize kesin olarak inandıkları halde, zulüm ve kibir yüzünden onları inkar ettiler.'' Ama bak o fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu. Yine sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler. Zaten büyüklük taslayan bir kavim idiler. Bu yüzden kavimleri bize kölelik edip duran kimseler iken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece o ikisini yalanladılar da helak edilenlerden oldular. Mü'minun suresinin 45-48. ayetlerinde anlatılır. Bu konuda pek çok ayetler vardır. Ve bu husus Allah'a ve onun elçilerine karşı bir kibirlenmedir. Kullara karşı kibirlenmek bu kendini halkın üzerinde gören kibir sahibi hakkında bir husustur. Kendini onlardan büyük görüp onları hakir görmektir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin emne karşı kibirlenmeye götürür. Tıpkı iblisin Adem Aleyhisselam'a karşı kibirlenip Allah'ın ona secde etmesini emrettiğinde buna uymaktan çekinmesi gibi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. ''Bunun üzerine meleklerin hepsi topluca secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ''Ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir?'' Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun buyurdu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni bir ateşten yarattın, onu ise bir çamurdan yarattın dedi. Giyimde kibir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim elbisesini böbürlenerek sürürse, yerde sürürse, kıyamet günü Allah ona bakmaz. Ebubekir radıyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bir kimse izarını, bir paçasını sarkıtsa buna dahil midir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sen onu kibir için yapanlardan değilsin. Bunu Buhari İbn-i Ömer radıyallahu anhadan rivayet etmiştir. Buradan anlaşılıyor ki elbiseyi topuklara kadar uzatmak böbürlenmedir ve ahiretten önce dünyada cezaya layıktır. Yani e, giyimde Elbiselerin paçalarındaki ölçü Ayak eklemlerine kadar olmasıdır Ayak eklemlerini geçen kısım Ateştedir buyurmuştur Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Elbisesini kibirle sürüyen bir adamı Allah yere batırdı Ve o kıyamet gününe kadar ızdırapla batmaya devam edecektir buyurmuştur Yapılan fiillerle kibirlenmek Kibir sahibi yaptıklarıyla meclislerde yükselmek, benzerlerinin önüne geçmek, hakkını ihmal edenleri inkar etmekle büyüklenir. Alimi insanları küçümseyerek yüz çevirmiş görürsün. Abidin ise suratında onlara karşı bir iğrenme görürsün. Allah Teala buyurur ki Lokman suresinin 18. ayetinde, ''Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duranları asla sevmez.'' Bu ikisi Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi edeplendirmesini bilmemektir. Şuara suresinin 215. ayetinde sana uyan müminlere kanadını indir buyurmuştur. Konuşmada kibirlenme, kibir sahibinin kibri dilinde zuhur eder. İddialı konuşmak, övünme, kendini temize çekme, fesahat ve belagat göstermek için lafını köşeletme gibi, edebiyat parçalama gibi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Ebu Davud Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'in İbni Amr radıyallahu anhümadan merfu olarak rivayet etmiş oldukları bir hadis-i şerifte Şöyle buyurmuştur Şüphesiz Allah azze ve celle Güzel konuşmak için ineğin geliş getirmesi gibi ağzını yayanlara buğz eder Yürüyüşte kibirlenme Kibir sahibi Kibrini yürüyüşünde de gösterir Yürüyüşü yapmacık ve adımları havalıdır Allah Azze ve Celle İsra suresinin 37. ayetinde yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendini büyük gören ve yürüyüşünde kibir hareketleri yapan Allah'a gazaplı olduğu halde kavuşur buyurmuştur. Bunu Buhari Edebül Mühred isimli eserinde ve hakim müstedrekinde sahip bir isnad ile rivayet etmişlerdir. Kendisine tabi olanların çokluğu ile kibirlenmek Etba ile yardımcıların, kölelerinin, askerlerinin çokluğu ile kibirlenmektir bu. Alimler arasında ise kendisinden faydalananların çokluğu ile kibirlenmektir. Güzellikle kibirlenmek Bu kapı genelde kadınlara arız olur ve onları gıybet etmeye, başkalarına eksiklik bulup ayıplarını saymaya iter. Mal ile kibirlenmek bu kapı zenginlere, tüccarlara ve dünya ehlinden olup mal toplayan ve insanlardan bunları esirgeyen ve bunların benzerlerine arız olur. Cimrile ve hasede götürür bu kimseleri. Soy ile kibirlenmek sanki şerefli bir soyu vardır ve bu nesepten olmayanları hakir görür. Halbuki onlar amel bakımından ondan üstündür. O ise babalarının şerefi ile kurtulacağını hayal eder. Bu Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini Bilmemekten kaynaklanır. Hucurat suresi 13. ayetidir bu. Allah katında üstün olanınız en takvalı olanınızdır. Kimsenin kimseye takva dışında üstünlüğü yoktur. Zira bütün insanlığın aslı bir nesebe bağlıdır. Kim aslının başkasının aslından üstün olduğunu söylerse iblisi taklit etmiş olur. İblis ise cehenneme sevk eden ne kötü bir önderdir. Bir cümle her nefsinin kamil olduğuna inananın Onunla kibirlenmesi mümkündür. Ta ki fıskı fücur bununla övünür. Onlar onu kemal zannederler. Bunlardan Allah'a sığınırız. Kibre delalet eden şeylere gelince. Kibirlenmek insanın şemailinde zuhur eder. Hareketlerinde duruşunda hep gözükür. aleykümselam ve rahmetullah. Kibir sahibi insanların kendisi için kalkmasını sever. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki. Kim insanların kendisi için kalkmasını severse isterse ateşte oturacağı yere hazırlansın. Bunu Buhari Edebül Müfred'de ve Ebu Davud Sünen'in Muaviye radıyallahu anh'den sahih bir senetle rivayet etmiştir. Bu kendisi için ayağa kalkılma meselesinden sakındırma ise aynı şekilde ayağa kalkan için de caiz olmaz. Zira sahabelerin en çok sevdiği insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde bunu yapmazlardı. Buhari'nin yine Edebül Müfred'de sahih bir yolla rivayet etmiş olduğu Enes radıyallahu anh'den naklinde şöyle demiştir: "Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sevgili hiç kimse yoktu. Hoşlanmadığını bildikleri için onu gördüklerinde sahabiler ayağa kalkmazlardı." demiştir. Kibir sahibi evindeki işlerle meşgul olmaz. Kibir sahibi yanına birinin oturmasından veya yanında birinin yürümesinden gurura kapılır. Bu işler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefettir. Az önce Allah Resulü'nün tevazuundan bahsetmiştik. Kibir sahibini tepeden bakar ve küçümseyerek kibir sahibi tepeden bakar ve küçümseyerek yüz çevirir. Allah azze ve celle Münafıkun suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlara gelin Allah'ın peygamberi sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Kibirden kurtuluşu belirleyen şeyler ise şu şekildedir. Şüphesiz kibir helak edici hasletlerdendir. Bunun için kulum bundan kaçınması, sağlam tevazu rükle ile Allah'tan yardım isteyerek ona sığınması, Kibrin, ucubun şerrinden Allah'a iltica etmesi gerekir. Kibirden uzak oluşu belirleyen bazı hususlar, şöylece, Birincisi, Allah'ı hakkıyla tanımaktır. Kişiye, Allah'ın kudretinin eserlerine, yarattıklarının harikalığına bakması yeter. Allah Azze ve Celle'nin azameti görünür, ona marifet zahir olur. İşte bu kibrin aslını kökünden söken bir ilaçtır. Zira şüphesiz insan, yaratıcının kudretini Bari Teala'nın azametini görünce, Kibriya'nın Rahman'ın ridası, izzetin O'nun izarı olduğunu anlar. Bunun üzerine nasıl Allah'ın sıfatıyla çekişebilir? Allah Azze ve Celle Câsiye suresinin 37. ayetinde, Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur, O azizdir, Hakimdir buyurmuştur. Allah Azze ve Celle cebbardır, mütekebbirdir. Hacir suresinin 23. ayetinde, o selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptırandır, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir buyurmuştur. Bunun için kim mütekebbir olan Allah'a karşı kibirlenirse Allah'ın ona azap etmesi hak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayetle şöyle buyuruyor. Allah azze ve celle buyurdu ki kibriya benim ridam. İzzet, izarımdır. Kim bunlardan biri hususunda benimle çekiçirse onu ateşe atarım. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Kibirden ve kibirlilerden Allah'a sığınmak. Kim Allah'a sığınırsa sağlam himayesine iltica etmiş, güvenilir olana dayanmış olur. Allah'ın da onu kibrin ve kibirlilerin şerrinden koruması hak olur. Allah Azze ve Celle Mümin Suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyor. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında münakaş edenler var ya hiç şüphe yok ki onların kalplerinde asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın kuşkusuz o işiten ve görendir. Bu yüzden peygamberleri kibirlilerden Allah'a sığınır görürsün. Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'ın dilinden haber verdiği gibi. Mümin suresinin 27. ayetinde şöyle buyruluyor. Musa da ben hesap gününe inanmayan, hor her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olana sığınırım, sığındım dedi. Tevazu sahipleriyle teselli olmak kulun Rabbine tevazuunda ve kardeşlerine tevazu göstermesinde ameli bir Ilaçtır. Böylece tevazu sahiplerinin ahlakını devam ettirir. Kulun teselli olduklarının en hayırlısı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır. Nitekim onun yoluna üzerinde bulunduğu tevazu ve ölmüş ahlaka daha önce işaret ettik. Bundan bir nebze bahsetmiştik. Soy bakımından kibire musallat olan bilsin ki bu başkalarına karşı üstünlükle övünmektir. Sonra bilsin ki Babasına yakınlığı atılan bir nutfe iledir. Babasına uzaklığı yine toprak iledir. Dış güzelliği ile kendini beğenen, bu akıl sahiplerinin bakışı ile iç alemine baksın. Hayvanların bakışı gibi dış yüzüne bakmasın. kuvvetiyle ile zorbalık yapan bilsin ki, zahmet ona acı veriyorsa, her acizden daha aciz bir duruma düşüyordur. Kuvvetin yıkacak bir güne doğru harekete geçmiştir ve eski haline de dönemeyecektir. Ayağına diken bassa onu aciz kılar. Kulağına sivrisinek girse onu tasalandırır. Zenginlik sebebiyle kibirlenen bilsin ki, Yahudiler ondan zengindir fakat gazaba uğrayanlardan olmaya götüren şerefe yazıklar olsun. Bir hırsız malını bir anda gasp edebilir ve ve zelil, hakir bir duruma düşebilir. İlim sebebiyle kendini gören, bilsin ki Allah'ın alim üzerine hücceti cahilinkinden büyüktür. Büyük tehlikeyi düşünsün ki Allah'ın huzuruna çıktığında arada tercüman olmadan konuşacak, ona ilmiyle ne amel ettiğinden, ilmi için öğrendiğinden soracaktır. Bunda amel edenin ameliyle, alimin ilmiyle, güzelliğin güzelliğiyle, zenginin zenginliğiyle, Allah'ın üstün kıldığı bütün böyle hasletlerle ucuba yani kendini beğenmişliğe düşmesinde bir mana yoktur. İnsan ancak ilahi nimetleri emanet alır ve diğer nimetler için mahal olur. Bunun için bil ki amelin senin cennete girmene sebep değildir. O ancak Allah'ın tevazu sahibi kullarına rahmetiyle olur ve kibirlenen zorbalara onu kapatmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizden biri cennete ameliyle giremeyecektir. Dediler ki sende mi ey Allah'ın Resulü? Buyurdu ki evet ben de. Ancak Allah beni rahmetine ve fazlığına daldırmıştır. Bunu Buhar ve Müslim Ebu Hureyre radiyallahu anh'den e, rivayet etmiştir. Kibrin kötü bir takım etkileri vardır. Bunlardan birincisi buğuz ve hasettir. Bil ki buğuz ve haset kibirlenmek gibi şeylerden olur. Zira kardeşlerine karşı büyüklenen onların sefasını istemez. Kibir sahibinin övgüyü tatması gerekmez. Bunun için kibirli olan kimse sadece zarar görür. Kibir sahibi insanların kendisinden yüz çevirdiği çevirdiklerinin razı olmadıklarını gördüğünde... Onların yüz çevirdiklerini ve razı olmadıklarını gördüğü zaman, insanların kendisine kulcağızlar olduğunu zanneder. Hasedinin ateşi yüzüne taşar ve hased okları kalbinden yüzüne taşar. Onu somurtkan, yan gözle bakar görürsün. Bu yüzden Allah, hasetten ve hasetçilerden sığınmayı, tıpkı kibirleden ve kibirden ve kibirlerden sığınmayı emrettiği gibi emretmiştir. Felak Suresinin dördüncü ayetinde, kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Sabahın Rabbine sığınırım buyuruluyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatür. Bir diğer kibir eseri taşkınlıktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şüphesiz Allah bana tevazu sahibi olmanızı ta ki kimsenin kimseye övünmemesini kimsenin kimseye taşkınlık yapmamasını vahiyette buyurmuştur. Böylece anlaşılıyor ki kibir taşkınlığa sebep olan övünme ile böbürlenme ile neticeleniyor. Bir diğer eser kötü tuzaktır. Kibir sahibi kulları zillete düşürmek için gece gündüz tuzak kurar. Ona düşmeleri ve bir daha kalkmamaları için sürekli tuzaklar döşer. Bu yüzden kibir sahibini ancak tuzakçı, hileci, tilki gibi sinsilik peşinde görürsün. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, kendilerine bir uyarıcı Peygamber gelirse herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı elçi gelince bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer. Onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın. Fatır suresinin 42-43. ayetleri. Yine Sebe suresinin 33. ayetinde şöyle buyruluyor: Zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara, Hayır, gece gündüz işiniz tuzak kurmaktı. Çünkü siz daima Allah'ı inkar etmemizi, ona ortaklar koşmamızı,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 giymek hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kalbinde kibirden zerre miktarı olan cennete giremez. Birisi dedi ki, kişi elbisesinin, ayakkabısının güzel olmasını ister. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakkı çiğnemek ve insanları küçümsemektir buyurmuştur. Bir diğer kibirden sayılmayan husus, iki saf arasında yani savaştaki iki saf arasında böbürlenmektir. İman ordusu ile küfür ordusu karşılaşınca Müslüman için Allah düşmanlarına karşı övünerek meydan okumak, İslam'ın ve Müslümanların kuvvetini ishar ederek kafirlerin kalplerine korku salmak caiz olur. Bunun için Allah bu yerde yani hak kelimesinin Allah'ın izniyle yüceltildiği yer dışında böbürlenerek yürümekten nefrededir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah'ı zikir olmayan her şey boş ve hatadır. Ancak şu dört haslet müstesna iki taraf arasında kişinin yürümesi yani savaşta iki saf arasında kişinin böbürlenmesi atını yetiştirmesi ehliyle oynaması ve yüzme öğrenmesi bu Elbani'nin Silisletül Ahadiyeti Sahiha isimli eserinde sahih dediği bir rivayettir dolayısıyla ee, hak olan Batıl dışındaki Oyunların eğlencelerinde e, Bir tarifi var bu hadiste Tekrar edelim Şu dört haslet müstesna e, Allah'ın Zikri olmayan her şey Boş ve hatadır Birincisi iki taraf arasında Kişinin yürümesi Atını yetiştirmesi Ehliyle oynaması Ve yüzme öğrenmesi Bunun dışındaki oyunlar Eğlenceler batıldır Allah bizleri güzellik ve ziyadesiyle rızıklandırsın. Şüphesiz hayırlar tevazuda toplanmıştır. Bunu ayırt edip buna devam etmek gerekir. Kibirden ve ona yakınlaşmaktan da sakınmalıdır. Nefsini tevazu ile yetiştirmek bizlere gerekir. Zira kalbin bozulup onda kibir peydah olması, onu kökünden kazıyacak ilaç, Tevazuya sarılmaktır. Kalbini kötülüğün her taraftan yerleştiği harap bir ev gibi yapma. Allah'ım bizleri hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bir göz kırpma anı kadar bizi nefislerimize bırakma. Bizleri dinin üzere sabit kıl. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. şadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler ve sana yönelirim.